Esma Yusna bize nasıl yardım eder? Düşünün kaç kere bundan bahsettik yani kaç haftadır. Kulun çeşitli halleri ilahi isimlerin farklı tecellileriyle bağlantılıdır. Yani bizim kişilik özelliklerimizin her biri bir Esma'nın tecellisidir aslında. Her kulun haline uygun düşen ilahi bir isim vardır. Tırnak içinde her insan bir esmanın da mazharıdır. Bu ne demek? Sizin en öne çıkan vasfınız neyse o Esma-i Hüsna'dan bir tanesinin Hüsna? sizde baskın bir şekilde bulunması demek. İnsan meleki yanını geliştirmek suretiyle meyzini artırır, kuvvetlendirir, mazhar olduğu esmadan istifadesi de o nispetle ziyade olur. Yukarıya doğru yani sonsuzluğa doğru tekamül eden nefis yolculuğunun her konumunda yani biz... 900 katlı insanı da okuyun arkadaşlar. Orada 900 kat mesleliğinden alınmış insanın hiç dünyasını sembolize ediyor. Yani bizim 900 farklı varyantımız var aslında. Yani 900 tane Fatma Bayram var, potansiyel. Sen bir tanesini yaşıyorsun. Beş tanesini yaşıyorsun. Yani yukarıya doğru yüksel diyor. Ama e, bu 900 de çok iyi anlamında değil. Mesela bu 900 katın uyduralım. 300 tanesi yer altında Bodrum, çirkef tarafı. O şey mesela Jung'da var bu. İnsanın evet. o gizli çirkef tarafıyla yüzleşmesi mesela. Evet. Oralarda da yaşayabilirsin. Mesela o Bodrum katlarda yaşıyorsun. Ruhunu kasvet kaplıyor. Efendim içinde böyle sebebini bilemediğin can sıkıntıları var. İşte gidiyorsun bir danışıyorsun birine bir uzmana sana diyor ki işte spora başla işte şunu yap bunu yap diyor ki Mustafa Merten. bu tavsiyeler diyor bulunduğun katın süslenmesi demektir yükselmek demek değildir bulunduğun katı süslemek kalıcı bir çözüm kalıcı bir iyileşme değildir diyor ve rüyaların üst katlardan ruhun gönderdiği imdat çığlıkları olduğunu söylüyor İşte gene rüyalarla o yükselişi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar rüyalar Sadece bu yüzyılda aman rüya işte deyip geçilmiş. Yani 17. 18. yüzyıla gelinceye kadar hele eski kavimlerde, ilk çağda bütün kültürlerde rüyalar gerçek hayatın bir parçası olarak kabul edilmiş. Bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmiş. Yani rüyasında gördüğü bir şeyi asla rüyaydı diye bırakmamış. Yani onun kesinlikle kendi yaşantısını bir parçası olarak görmüş rüyayı ve oradan bir bilgi kaynağı olarak kullanmış. Mesela bugün en çok rüyaları kim kullanıyor? Sufilerden sonra diyelim. Sanat dünyası arkadaşlar, yazarlar, ressamlar, işte film yapanlar, onlar en çok rüyaları kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Tarkovsky olduğunu söylüyorlar. İşten anlayanlar. Bu üst konuma geçmek için insan insan çaba sarf ediyor. İşte bu yolculukta. Bazı isimler anahtar görevini görürler. İşte onlar hangileri? Demin anlattım. Seni çok iyi bilen birisi ona söyleyebilir sana. Veyahut da sen Esma Yusna'yı çok iyi bilirsin. Biz şimdi onu yapmaya çalışıyoruz. Sen Esma Yusna'yı çok iyi bilirsin, anlarsın. Dersin ki benim şuna ihtiyacım var. Ben de bu eksik. Burada yalnız işte iki şart var. Biri Esma Yusna'yı çok iyi bileceksin. iki kendini çok iyi bileceksin. Tarafsız, adil bir şekilde kendini... Tanıyacaksın yani. İbni Arabi'ye göre bu isimler alt nefis mertebelerinde basınç halindedirler. Şimdi i̇şte içimizdeki potansiyel. Şimdi bakın kendini gerçekleştirme üzerine çalışan... ...işte koçlar, kişisel gelişimciler, psikologlar... ...bize ne diyorlar arkadaşlar? Eğer senin içinde var olan bir kabiliyet hiç kullanılmıyorsa... ...içeride arkadaşlar çürüyerek Hatta. seni hasta eder. İçeride kokuşur, çürür. Çünkü onu açığa çıkarman gerekiyor. Bir enerji hapsedilmiş. Her ne verilmişse size açığa çıkmak ister. Onun için arkadaşlar çocuklarınızı eğitirken genç olanlar, yani yaşı ellinin kırkın altında olanlar, elli biraz değil de kırkın altında olanlara söylüyorum. Muhakkak sanatsal yeteneklerinizin sayısını artırın. Sanat olur, zanaat olur. Fark etmez. Yani Ebru olur, Ebru olur. Örgü olur, yani ciltçilik olur, aklınıza ne gelir, canınız ne istiyorsa, enstrüman çalmak olur. Çünkü bir insanın arkadaşlar ne kadar çok becerisi, el Aynen. becerisi, sanat ve zanaat alanında ne kadar çok varsa o kadar çok içindeki o dolan ve kirlenen gölleri boşaltmak için kanalları var demektir. Bunlar ne kadar, yani şöyle oturmak kadar insanı zehirleyen bir şey yok. O yüzden hapishanedekilere elişi yaptırılır, tımarhanedekilere elişi yaptırılır normal olanlarına yani nispeten. Tıpkı diyor nefesini tutmuş bir insan gibi. Yani o içinde potansiyel kaldı ya, nefesini tutmuş bir insan gibi. Onun için arkadaşlar ilim öğrenmekten, sanat öğrenmekten e, ne ne sizin içinizi açıyorsa. Peki nereden bileceğim benim içimde tıkanan şeyin ne olduğunu? Bunu sordum ben bir, çok tecrübeli bir psikolog hanıma, şu, benim yaşlarımda. Dedim ki, nereden bileceğiz, ben ne için yaratıldım? Dedi ki, bakmam dedi iki belirtisi var bunun dedi. Bak size söylüyorum. Bir, onu yapma isteği içinde taşan bir nehir gibidir. Dedi. Yani hep aklına gelir, hep canın ister. Onu yapmak istersin, o neyse. İki yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamazsın. Dedi. Hı hı. Yani o işi yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamazsın. Bu bu varsa sen o iş için yaratılmışsın. Buna Arapçada mahul ile seb, onun sebebiyle yaratıldığın şey. <gülüyor> Abraham Maslow, insan olmanın psikolojisinde diyor ki kendini gerçekleşt, yani zekanın ve kendini gerçekleştirmenin belirtilerinden bir tanesi seçenekleri fark etmek. Yani her zaman tek seçeneğe indirgeyersen, o biraz işte şöyle gözlük taktığım için. Bir tek bu yol var zannediyorsun. Halbuki bir Çok sürü yol var. Allah'a giden, Allah'ın rızasına giden yolların sayısı kullar kadardır arkadaşlar. Kulların sayısı kadardır. Her insan için bir yol var. Ha bir de ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir yolu küçük görmememiz gerekiyor. Anladın mı? Sizin kendi sınırlarınız içinde yapabileceğiniz şeyle de barışık olmalısınız. Yani diyelim ki yemek yapma yeteneğimiz var. Yani yeni tarifler üretiyorsunuz, çok az malzemeyle çok lezzetli şeyler. Bu da yaratıcı bir zekadır. Abraham Maslow bir ev kadını örneğini veriyor. Kendini gerçekleştirmiş insan için ev kadını bir, bir tanıdığı bir ev kadının örneğini veriyor. Küçük bütçeyle şahane evler kurarlar. Çok zevkli. Çok az masraflı, çok zevkli. Evler kurarlar falan. Şimdi ah ben yani bu işi çok iyi biliyorum. İç mimar olmalıydım. Olamadım mı? Tamam yapacak bir şey yok. Bak olamadım işte. Böyle mi diyeceğiz arkadaşlar? Anlatabiliyor muyum? Yoksa mesela eşin dostun evine küçük dokunuşlar yap. Ne bileyim küçük bir şeyler üret onlara. Benim instagram sayfam var. Reklam oluyor ama. Orada Ayda hanım teyzenin videosu var Şey fotoğrafı var. Onun bende videosu da var. Arkadaşlar şöyle bir poşet patik örmüş. Kadın 100 yaşını geçen sene kutladılar. 101 yaşında yani. Devamlı patik örüyor. Herkesin ayak numarasına göre. Yani küçük boydan başlamış işte 34, 35, 36, 37 her ayak numarasına göre patik var. Niye örüyor? Gelene gidene veriyor. Bende iki tane onun ördüğü patik var. Sonra e, devamlı yün alamıyorlar. Arkadan onun ördüklerini söküp tekrar biliyorlar. <gülüyor> yani. Şimdi insan üretebilir. Seçeneklere bakın siz. Şeye, kapalı yerlere odaklanmayın. Bazı kapılar kapanır. Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar. Nefes aldıktan sonra vermezseniz ne olur arkadaşlar? Aslım nefes alamamak değildir arkadaşlar. Nefes verememektir. Yani broşları tam boşaltamıyorsunuz. O yüzden mesela astımda nefes ölçümü, hadi nefes al bakalım filan değil. Ve verme kapasiteni ölçerler. Yani ne kadar nefes verebiliyoruz? Dolayısıyla değil nefes mi? verme olmadan rahatlamak gerçekleşemez. Bu ne demek? Sen devamlı alıcı konumdaysan, hiç verici değilsen, Arkadaşım seni o zehirler, üretken olmanın bir yolunu bulman gerekir. Pasif alıcı konumda nefsin alt katlarında mukim olan bir insan, sıkıntıdan boğulduğu bu dar ve karanlık alandan daha ferah ve geniş bir üst kata çıkmak istiyorsa, verici olan rahim ismi frekansına geçmelidir. Bir başka deyişle, alt katta nasiplendiği ilahi rahmeti, çevresine aktif bir şekilde yayar hale gelmeli. Rahim ismine ayna olmalıdır. Elmalı evet. bir yazırdan Besmele tefsirini okuyun arkadaşlar. 30 sayfa. Elm Hamdi inanılmaz şahane bir tefsirdir. Bir bir bir Çünkü orada Allah Rahim ve Rahman isimlerini Rahman ve Rahim isimlerini anlatıyor. Açıklıyor. Bu üç isim zaten Esma-i Hüsna'nın mihveridir yani. Çok. Çünkü bu Resmele için Allah Rahman ve Rahim isimlerini seçti. Işte. Mesela Bismillahirrahmanirrahim diyebilirdi. adir diyebilirdi. Her şeyi diyebilirdi. Ama Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bize öyle öğretti. Ee, esasıdır. Üstülü esasıdır Esma-i Öyle olduğu için okumanızı tavsiye ederim. Orada diyor ki Rahman ismi Allah'ın bize peşin peşin verdiği merhamet e, lütuflarıdır. Bütün canlılara verir. Sen o sana verilenle ortaya bir eser koyduğunda bu amel, iyilik, her şey rahim ismi tecelli eder. O iki, ekstra iki. Kim için? Çalışanlar için. Eğer Allah sadece Rahman olsaydı diyor, adil olmazdı. Çünkü o zaman iyi ile kötü arasında bir fark olmazdı diyor. Allah'ın adaletine aykırı sadece Rahman olması diyor. Her insana allah Teala farklı kombinasyonlarla tecelli ediyor isimleri değil mi? Şimdi bir insan ahlarken, ruhen, zeka olarak, karakter kuvveti olarak daha kuvvetli bir şekilde dünyaya başladı. Ben ona sayı doğrusu üzerinde artı on da başladı diyelim. Tamam sayı doğrusunu düşünün. Bir taraf eksi sonsuz, size göre farklı, bir taraf artı sonsuz, artı on da başladı hayata. Bunun üzerine de biraz bir şeyler ekledi aile, görgü, işte eğitim vesaire geldi artı 20'ye. Şimdi siz ona bakıyorsunuz, ne diyorsunuz hepiniz? Harika bir insan diyoruz, ne kadar güzel diyoruz. Bir insan da arkadaşlar eksi 30'da başladı. Biz neyi görüyoruz arkadaşlar? İnsanların şu andaki durumlarını görüyoruz. Nereden geldiklerini görmüyoruz. Peki Allah neye bakıyor arkadaşlar? Nereden geldiğimize bakıyor, değil mi? verilenler kadar isteyecek Allah hepimizden arkadaşlar. <gülüyor> Efendimiz Bedir Harbi'nden sonra siyeri çok iyi bilmelisiniz. Bak şu Celalettin vatandaşın Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam daveti kitabı bin küsur sayfacık. Şöyle oturup okuyuverin ya Okuduk arkadaşlar. Evet okuyun. tekrar Nasıl aydınlanıyor insan? Nasıl tanıyor Efendimiz'i? Şimdi Bedir Harbi'nden bir de hadisleri şu hadis <gülüyor> ansiklopedisini okuyun arkadaşlar Diyanet'in online. Mesela yolda gidiyorsunuz aç telefonundan oku. Bir, bir bölüm okuyabilirsiniz. Şimdi e, Bedir Savaşı'ndan sonra arkadaşlar 70 tane müşrik öldü o savaşta. Efendimiz müşrik ordusu çekilip gittikten sonra büyük bir çukur kazdırdı ve ölülerin hepsini o çukura gömdü. E, bir de Efendimiz'in bir huyu var. Efendimiz arkadaşlar bir toplulukta herkesi kolluyor. Herkesi ve her zaman böyle yani. Bu da Efendimizin sünnetidir söyleyeyim. Ee, o ölüler o çukura gömülürken o kendi sahabesinden bir delikanlının yüzünü çok böyle bozuk görüyor. Ne olmuş olabilir? Bir bakıyor ki ölüler arasında babası var. Yani kendisi hicret etmiş Medine'ye peygamberimizle birlikte babası ise Mekke'de kalmış müşrikler arasında. Ve gelmiş efendimizle savaşırken de ölmüş. Düşünün ne kötü bir durum yani. Git gidiyor efendimiz onun yanına diyor ki babanın ölümüne çok mu üzüldün diyor. Hani onu teselli etmek istiyor. Bakın verdiği cevabı bilinç bu işte arkadaşlar. Diyor ki ya Resulallah benim babam çok ahlaklı bir insandı. Ben onun güzel ahlakının onu bir gün İslam'a getireceğini ümit ediyordum. Ama şimdi seninle savaşırken ölmüş. Yani öldüğüne değil, bu pozisyonda öldüğüne ve ahlak kurtaracak mı arkadaşlar? Şöyle, kur şöyle faydası olacak imanı olmayanın arkadaşlar. Çünkü cehennemde tabaka tabaka. Yani onu da şey sayamayız. Her fark, insanlar arasındaki her fark kıyamet günü bir fark oluşturacak arkadaşlar. Efendimiz diyor ki Ebu Lehet. Peygamberimizin baş düşmanı, amcasının yapmadığını bırakmadı. Son nefese kadar. Tebbed yedâ ebiyle hep diye sure indi yani. ve dua eden, allah Teala Teala dua ediyor orada Ebu Leheb'e. Bu kadar azılı düşman, Efendimiz diyor ki Ebu Leheb'in pazartesi günleri azabı hafifletilecek cehennemde. Niye? Çünkü Efendimiz pazartesi günü doğmuş. O doğduğu haberini getiren cariyesini azat etmiş sevinçten. Bir erkek yeğenim oldu diye. İşte o, o hareket sebebiyle pazartesi günleri azap biraz daha az. Canım insan cehenneme gittikten sonra biraz daha... Hiç öyle demeyin arkadaşlar. Biraz az biraz çok çok önemli. Biz bu dünyada bütün çabalarımızı derece farkı için yapıyoruz. Niye tek göz bir evde oturmuyoruz? Oh paramız da fazla fazla yeter. Niye? Bir eve yerleşiyoruz, oraya alışıyoruz. Orası bize sıradan gelmeye başlıyor. Gözümüzü hemen başka bir mahalleye dikiyoruz. Niye? Çalışıp çabalıyoruz gece gündüz bunlar için. Anlatabildim mi? Hep derece farkı içindir. Cennetteki derece farkı, cehennemdeki derece farkı. İnşallah hala konusunu anlatabilmişimdir.